Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz insanlar üç bölüm kısımdır. Bu tabi ayrıma mağabeyi açıdan Allah katında insanlar üç 3 üç kısımdır. Allah talabülü bizlere Fatih Suresi ayet 32'de Sezibillah <Sessizlik> Feminühüm zaliminefsi فَمِنْهُمْ <gülüyor> insandan bazısı bir kısmı nedir? Zalim nefsi nefsine zulüm edicidir. Yani günahkardır. İnsanların bir bölümü günah işleyenler bunlara Eshab-ı deniyor bunlara. Yani mahşerde ameliyatları bunlar, soylarını alacakları bunlar. Bunlar günah fazla olanlar. <gülüyor> وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدِ Bir kısmı insanların مُقْتَصِد Orta yol, orta karardır bunlarda. Orta karardır. Hayır işlerler, ibadetini yaparlar fakat orta karar ileri gitmezler bunlarda. Bunlarda eshabı yemin deniyor bunlara da. وَمِنْهُمْ Üçüncüsü سَابِكُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِذِللّٰهِ Allah'ın izniyle hayırlarda koşanlar, ileri gidenler, öncülük yapanlar. Üçüncüsü. Zalike işte bunlar. Yani hayırlarda koşanlar, öncü yapanlar. Hüvel faldu kebir, en büyük fazilet kerem bunlardadır. Demek ki birincisi insanların nefsine zulüm edenler. Bu nasıl oluyor insanın zulüm etmesi? Bu konu inşallah açacağız sonra. İkincisi muktesliydi. Ortada kalanlar namazını kılar ama kendi başına namazını kılar. Yani camiye giderken bir kişi daha camiye götüreyim diye bu amacı düşünmesi olmaz. Bir hanım kendi örtünür. Ama başka birisinin de örtülmesine bir seyhep olayım diye uğraşmaz. Yani ne derler bunlara? Kendi yanına kavrulanlar bunlar böyle işte. İslam'a çalışmayanlar bunlar. Din için bir kaygı çekmeyenlerdir bunlar. Ama kendileri yapmadıklarını kendi baş yaparlar. Bunlara da hesabı yemin deniyor bunlara da. Üçüncüsü Hayırlarda koşanlar, hayırda ibadete doymayanlar, Allah yolunda, din yolunda her zaman öncülük yapanlar, bunlara da mukarribun deniyor, Mukarrabteler bunlar. Allah katında en ter olanlar bunlardır. Mutlaka camiye giderken birini daha bitirmek ister. Namaz kılmayanları ama teşvik eder. İslam için çalışır, Allah için çalışır, canıyla, malıyla, diliyle devamlı hayırlara koşarlara bunlar. İşte Allah katında en kümesini bunlardır. Şimdi bunların durumu mahşe olacak? Mahşe bunların durumları. Bunların genelde hesabı olmayacak bunların fazla. Hesaba çekenler bile ancak bir farz namazı kılıncaya kadar, yani beş on bir şey, ki mahşer yerlerinin süresi elli bin yıldır. O korkut güneş altında, başaçık yanlayak muazzam izam ter içerisinde, bu sabikur olanlar, Allah yolunda din yolunda koşanlar, öncülük yapanlar, her şeye göğüs yiyenler, taşın altına elini koyanlar, Allah yoluna şehir çekenler, önce yapanlar, bunlar, bunların bir kısmı hiç mahşere gelmeden, hiç soru çekmeden bunların yolu cihaz olacak. Bazıları da mahşere gelecek ama ancak bir farz namazı kılacak kadar, beş on dakika öyle bir süreçten geçecek, girişi bitti muhtemel hesabı yemin diğeri ise onlar da ibadet yapanlar. Haramdan sakınanlar. Yani amel-i salih, hasenatı, sevabı ağır gelenler bunlar. Ama bunların hesabı olacak mahşerde olacak. Üçüncüsü nefsine zulüm edenler. Şimdi oraya gelelim. Yani aslı bu da konu zulüm meselesidir. Nedir zulüm? Adaletin zıddı adaletsizlik yani haksızlık etme anlamına geliyor. Zulüm de üç ayrılıyor. Kardeşi de buyuruyor Aleyhissalatu bezarda El buyuruyor Allah Resulü Aleyhissalatu Zulüm bu da üç kısımdır. Fe zulmün la yahfiru Birinci zulüm nedir? Allah'ını affetmediği zulüm. Ve zulmün yavfürühü. İkinci zulüm Allah bunu derse bağış affeder. Ve zulmün üçüncü zulümde de layet rükühü. Allah bunu bırakmaz. Hakkınadır kulundan. Üçerli. Şimdi gelinmence inşallah allah Teala Mevlamızın affetmediği zulüm nedir? Bu zulüm Allah'a karşı olan bir zulüm bu. Lokman suresi ayet 13'te. Lokman aleyhisselam oğluna öğreteb bulunuyor ve şuraya buyuruyor. Ya büneyye ey yavrucuğum la tüşrik billah Allah-u Teala'ya melamıza sakın şirk ortak koşma buyuruyor. Şirk koşma. Şirk, şerik yani ortak kökünden gelir. Bir kimse Allah korusun, Allah'tan başka bir varlığı haşa böyle Allah gibi görür. Yani onun de eğilir, bükülür, saygı duruşu yapar. Onun izinden gider. İslam dışı, İslam karşısında bir ideolojiye kişi benimser. O kişi putlaşırsa görüşü bu kişi Allah'a şirk koymuş oluyor. Buna da müşrik oluyor. Müşrik deniyor bunlara. İnne şirke le zulmün azim. Vela ya. İnne şirke. işte Allah'a şirk koşmak kesinlikle nedir? Le zulmün azim. En muazzam korkun zulüm budur. Allah-u Teala'ya şirk koşmak. Neden? Burada bir haksızlık var. Allah-u Teala Alemin. Yani o'dur her şeyi yaratan. O'dur her şeyin maliki. O'dur her şeyin egemenini den denetleyen Mevlamızdır. Gerçekten korkun bir zulümdür. Hem de mantık açısından da yani gülü bir şeydir Allah'a şükür mekhaşa. Kalkıp da bir insanı putlaştırmak, taşı budur taştırmak, e, güneşli tapınmak baktedir bunlar. Allah korusun. Mantık olarak gülmüştür. Allah katası nedir? En büyük zulüm budur böylece Allah tarafı birdir. La şerike leh onun şiriki orta dengi yoktur. Kulvallı Ahad Mevla buyuruyor. Allah birdir. Buradaki birlik sayısal değil eşi olmayan dengi olmayan velamız o şekilde bir muhteremler. İşte bir kimse müşrik olduğu halde ölürse o kimsenin yeri ebedi cehennemdir. Ona af yoktur. Onun evladı, babası peygamber de olsa ona şafada bulunması haram oluyor muhteremler. Bu şirkine bir kafii vardır celi denir. Bir açık şirk vardır. Bir insan açıkça başka bir şeyi putlaştırır, tapınır. Mesela günümüzde Hindistan'da Hindular bir tapınıyorlar, Kutsal ev diyorlar böylece. Bunun gibi taşlara tapınanlar, putlara tapınanlar insanlar, bazı ideolojik görüşleri putlaştıranlar, İslam karşıtı göş bu taşralar. Bunlar hep müşrik açıklar, müşfikştir bunlar Bir de gidişik vardır ki bu da riya anlamına giriyor. Riya gösteriş anlamına geliyor. Bir kimse bir ibadetini yaparken eğer Allah'tan başka bir kimsenin de kendisinin görünmesini ona karşı bir beğendirme, kendisine bir şey amacı bir niyeti geçerse bu nedir? Bu da riyadı gösteriştir. Aynı zamanda geziş şirktir bu damak-ı falan. Bir gün bir yolcunun biri kervanla yol edeceklermiş. Namazını kılmamış. Sonradan karavan yetişmiş, kovuğu yetişmiş. Diyor ki başına ben de namazımı kılmadım. Bak hemen karşısında bir meşgid var. Buraya gideyim, namaz kılayım, geleyim. çabucak hemen. Olur mu? Olur. Bekliyoruz yollar. Hemen hızlı meşreye gidiyor. Niyeti namazını çabuk kılacak. Kısa okuyacak. Namazını biraz acele kılacak. O niyette camiyeye gidiyor. Meşreye gidip bakıyor ki şöyle minberin kenarında oturan bir mübarek zat. Zamanın kutbu. Cühenid-i Bağdadi Hazreti oturuyor orada, mürakab halinde. Allah öyle bir halde kendisi. Onu görünce, bu zamanın kutbu, büyük evlullah benim bu kalbim içtiğini, gönlümü bilir. De, ne yapıyor? Bu lafın namazını daha güzel kılıyor. Niye? Niyetinin dışında sırrı cühenid Bağdadi orada olduğu için namazını farklı kılıyor. Oldu olduğu böyle. Namazını bitiriyor geliyor, efendim işte ben yola gideceğim, duvarınızı beklerim. Başını kaldırıyor, yavrum namazını kıl da sonra git. İl Olman namazını. Yine bu namaz kıl gidiyor, namazını daha da birileri kılıyor. Kıraatını güzel okuyor, seyircilerin güzel daha yapıyor, daha özenini gösteriyor, dikkatini namazına kılıyor, yine geliyor, yine izin istiyor, müsaade istiyor. Aynı şeyi söylüyor. Yavrum namazını kıl, sonra git. Bak beceremem, beğenmem namazımı diyor. Aynı namazı kıl derdi, tekrar gidiyor kuleşin kenarına. Artık bildiğini her şeyi ortaya döküyor. En güzel namazını kılıyor, geliyor. Aynı şeyi söyleyince, efendim ben bu yapabiliyorum. Acaba eksiyim, nokterem, kusurum ne acaba? Bunu bana söyler misin deyince, şöyle buyuruyor. Ben burada olmasaydım nasıl kılacaktın? Öyle kılıyor vakti. Ben Şimdi bakalım ne var bunda? Bunda bir şey görünmüyor aslında. Aslında. O aslında bir Allah dostu. Evli Ama ne de olsa ibadet halissen Allah aşkına gerekir ibadet. İhlas budur. Gale. Yani evli olsun, peygamber olsun, kim olsun olsun eğer bir kimse ibadetinde başka birisi de beğensin diye böyle bir gönülden geçerse bunda ne oluyor Allah korusun şirki hafi deniyor bunda. buna da gizli bir şirk oluyor muhterem Nezbilat-ı İşte Mevla'nın bu şirki affetme muhteremler. Ama tabi kişi gönülden uyanır da yani bu değil gerçek yani. açık şirk de olsa bile Müşrik olan bir kimse müşrik olduğu halde ölürse yani İslam karşılığı görüşleri birinizlemiş olarak ölürse yerin olduğu ebedi cehennem oluyor Ama tabi dünyada uyanabilirse görü uyana de e, İslam'la tanışsa, İslam içine girebilirse tabi kapı açık da Çünkü Mekke'deki ilk Müslümanlar'ın da gelenler çoğu müşrikti muhtemelenler. Yani putra tapınırlardı onlara da böylece. Ama İslam'a gelince ne oldu? Tabi her şeyleri silindi. Sıfırdan başladılar bunlar. Yine Melam buyuruyor Bakara ve وَلَكَافِرُونَ هُمُزْ ظَالِمُونَ Kafirler de onlar da zalimlerdir. Zalimdir kafirler kafir inkar edici anlamına geliyor. Yani haşa Allah'ı tanınma, inkar et Allah'ı Teala'yı. Bunlar da kafir denir. Müşrik Allah açıkçası inkar etmez müşrikler. Açıkçası inkar etme Allah Teala'ya. Ama Allah'ı tamir kutlaştırıyorlar. Mesela günümüzde bazı türbelerde bu oluyor muhtemelen. Bazı türbe ziyaretlerden bu oluyor. Yani kişi Türbeye Allah için bir ziyarete gitmiyor da bir amacı var, bir isteği var. E almak istiyor, işsiz kalmış iş istiyor, para istiyor, edilmek istiyor. Bir amacı vardır ne yapıyor? Efendim işte filan türbeye gidersen o işin olur. Haşa muhterem ya. Yani bu kadar yani Müslümanların bu duruma gelmeleri gerçekten acı bir gerçek ama. Gerçek ama böyle bir gün bir türbeye gitmiştim. İsmini söylememişlerinde. Türbeye tanıyordu. Yalnız gittim araya. Oturuyorum orada. Baktım biri geldi ki hacıya benziyor kıyafetçi yerinden böyle. Tek erkek dört başına kadın getirilmiş. Ben oturuyormuş bir orada. arada. Dedi ki o hacı olan kişi kadınlara bakın. Yedi sefer dolaşımlı dedi. sefer dolaşımlı dedi böyle. Kaldım demiş sen açı gittin mi gittim peki Peygamberin karnıca etti et. nasıl etti cehaleti Peygamberin dolaştı mı şekilleri et dolaşmadım dedim bak İslam'da yalnız kabe taahhüdedir taahhüd dolaş kabe böyle Allah korusun bir insan kabe dışında bir şeyi bir ederse hatta haramı bırakın da dinden çıkar oluyor, insan, bak mı terimler kafir oluyor bu kavramlar yani zavallı bak zavallı mı o Kabe Beytullah'ı görmüş, onu tavir etmiş kişi, takım beşten, dört başlarına beş kadını türbeye getirmiş, kanlara ediyor. Gidi sefer dolaşımını. bunu. yani bak. İslam'da ancak Kabe tavir edin bak. Kabe Bunun gibi, demek ki yani halkımızın çoğu, yani Allah korusun, şirke gidiyor anlattığım ben. Gidiyor Allah'a korkarsan böyle. Yani türbeden bir şey beklemek, ondan bir şey beklemek, yok çocuğu olmayan kadın yahut erkek, işte filan türbeye giderse, bilmem ne yaparsa, şöyle olacakmış, mış mış olmaz, Kesin hayır, hayır. hayır Lehum mülk, mülkiyet, Allah'a mıhtemelen bak. Böyle öyle Lehum mülk, şu yerlerin göğden bütün alem mülkiyeti, Allah'a Allah Teala Rabbimiz kimseye mülkünü paylaşmazdır Yani Peygamber de olsa biz kimse bir şey karşılamaz emre. İnsan derdin var Allah'a yalvaracak. İhtiyacın var Allah yalım derdi. Allah tarem veriyorlar size kişi. Ama efendim yalvardım Allah dua'mı kabul etmedi. E, Mecburi ki kabul etmeyi. Onun bir kader var yiyi takdir etmiş Allah maktandır İşte örnek mesela. Bir ev sattık bir ev var. 10 kişi eve talip. 10 kişiyi eve almak istiyorlar. Hepsi Allah'a dua ediyorlar. Ama ev ona katlanmaz ki, ona ev olmaz ki ev. Bölülmez ki bir ev. bir alacak bunu böylece. Bunun gibi bir kız mesela 10 kişi ister. Ama bunu bir alın muhtemelen. Neden? Bir de Allah'ın takdiri var muhtemelen. Onun için yani duamı kabul oluyor demeyelim muhtemelen. Allah'a yön duamızda Allah Teala duayı gene kabul eder. Yani bir insan eğer şartına uygun yani ihlaslı, samimi kişi elalsa Mevla'ya böyle gönden yalvarsa Mevlam o kulunun eline böyle ters, tebe, ters çeviremiyor. Bak bu terimde. Çeviren böyle. Ve adamlara diyor, "Hadi kürsüye de" Ben hayal ederim kulum ente ters Bir kulum ya bir kulum bana yönelmiş, biliyor ki ben başı Rabbi yok. Büyük bilindi mi? Kulum bunu biliyor. Kulum bana yalvarıyor. Samiye'de kulum ben duası girişkirmem. i şıra buyuruyor. Kaderimde yazdığımda böyle bir şey yoksa onun duasıyla kaderimi değiştirme bakın onun duasıyla ile Mevla yazımı, kaderimi değiştirmem. Ama ona başka bir şey veririm. Başka bir şey veririm ben. Nasıl bir şey verir? Daha hayırlısını verir. İnsan bir işe girmek ister, dua eder, eder, eder. O işi olmaz, olmaz, olmaz. Allah'ım kabul etmiyor mu? Etmiştir ama. Mevla ona ne yapar? İstediğin daha iyisini nasip eder. Bu muhtemelen. Ya da cenneti ağrıta bırak erteler. Şimdi birinci demek ki zulüm değildi Allah'a karşı yapılan zulüm. haş Allah'ı inkar etmek. Allah'a ortak koşmak. Yani yeri göğüs yardan Mevlam. Ültemelik Mevlam. Kalsa da bir gafilen biri. Haşa bir beşeri. Bir insanın putlaşıysa ne olur? En büyük zulümdür muhtelah. Kişi bu halde ölürse ne olur? Yeri ebedi cehennem olur. İkinci zulüm, insanın kendi nefsine yaptığı zulüm. İnsanın kendi kendine yaptığı zulüm. Haksızlık kendi kendine. Neden bu? Her insan öleceği zaman yerini görüyor muhteremler. Yerini görüyor. Böylece. Yine insan kavga konduğu zaman da o kişi kabinden yerini görüyor. Eğer Allah korusun cehennemlik ise kabine konduğu cehennem pencere açılıyor, cehennemde azap olacağı kendini görüyor. O bir de cehennemde yeri gösteriliyor. Bak kulum, eğer sen o dünya hayatına aldanmasaydın. Bir gün kefeni giyip de bu kabre gireceğini düşünseydin, bak yerin bu cennetti bak. Orasını kaybetti. Şimdi kul ne yaptı? Kul kendine zulmetti. Yani cennette hakkı varken cennette, yani kul cennet hakkı varken hakkı orada kaybetti, kötü olarak gitti, işte zulmetti. Bunlar ne olacaklaşıyor bunlar? Örnek verelim inşallah. Adam babamızdan. Hazretlerinden. Mevla Bülüye Bakara 35'te. Vela Takrib Hazreti Şecere'de. Fetekûna minel allah Teala Adem Aleyhisselamı dünyada yarattı. Dünyada yarattı. Neden dünyada yarattı? Eğer cennette yaratılsaydı yani cennetin toprağından elementine yaratılsaydı Adem babamız dünyada yaşayamazdı. Buraya hayatta uyum sağlanmaz mı? Yani dünyada yaratıldı Adem babamız. Ama bir şey yeme içmeden götürüldü. Oraya götürüldü. Sıra tabi hava melem yarattı onlara. Allah-u Teala onlara. Yani her şey işiniz. Tabi özet burasını. Vela takreba. İkiniz de yaklaşmayınız. Adem babamız havan Nereye? Had-ı şu ağaca. Ona cennette bir ağaç gösterildi. Tek ağaç mı? Bir ağaç türü. Bir ağaç türü. Buna cennette gösterildi. Ya Adem ve Havva. İkiniz de cennette serbestsiniz. Yiyin, için, gezin, tozun, eğlenin. Namaz yok cennette, bir şey yok cennette böyle. Gece de yok cennette, uyku yok cennette. Yalnız huzur, hayat, yaşam var. Böyle yapıyordu. İkiniz de eh, serbestsiniz. Yalnız şu ağaca yaklaşmayınız. Peki ne oluyor Allah da buyurdu. Fetekûnâ minel zalimîm. Eğer ağaca kaşırsanız o zaman İnsan nefsinin zulmeden zalimler olursunuz. Zalim olsun Demek ki bir insan günah işlerse o kişi de zalim hükmüne giriyor da bakınız. Günah işlerse. Burada Adem babam hava anamı haş aldın inkar etmiyorlar. Haş Allah şı, koşmuyorlar. Koşmuyorlar. Bu da ne var? Demek ki Allah'ın bir emrine muhalefet, uygulama, test davranma Allah'ın karşı, Allah tabi buyurdu, eğer bu ağaca kaşırsanız, her meyvesini yerseniz, o zaman zalim eden olursunuz buyurdu. Tabi konu uzun. Ne yazık ki, olacak bu Kader böyleymiş tabi. Ağaca kaşırlar, hatta Mevla buyuruyor, Feekela. ekela. İkisi ondan yediler. Yediler böylece. İkisi de. Tabii dünya indirdiler bunlar, yazı alarak. Dünyada şimdi tevbe ediyorlar ikisi de beraberce. Bir sonra Kala, dediler ki, ikisi beraber. Arapçada tesniye denir, tesniye. Türkçe'de bu fiil yok, Türkçe'de. Türkçe'de tekil çoğul var, Türkçe'de. Arapçada tekil, tesniye bile çoğul vardır. Burada Meryem buyuruyor, Kala, deli Dedi ikisi beraber Rabbenâ. Ey bizim Rabbimiz. Bunu cennet edildiler. Çünkü o yasak meyve yiyince ne oldu muhteremler? O meyve cennet ehlinin gıdası değildi o. İmtançları vermiştim meyveyi. O yedikleri gıda mide indi. Bu de sindirildi. Aşağı doğru yürümeye başladı. Aşağı doğru yürüme başladı. Yani gitmeye başladı. Ta cende tuvalet yok tabii. Elbiseye döküldü, çıplak kaldı buradan. Belle ki Rabbana velemle en füsena. Ah Rabbimiz, nefsede zulmettik. Nefsin zulmettik. Yani yememiz lazımdı. Bunu Cehennete huzur yaşamamız gerekiyordu. Ama yedik zulmettik. Eğer bizi afir başlamazsa meğer etmezsen, lenevkünenle minel hasirin. Lenevkü minel hasirin. O zaman hüsranda kalanır oluruz. Hüsran artık zarar eden. Yani anlatsa da kayboluruz böyle Demek ki bir kimse günah eşleyince, ki şu anda nefsine zulmediyor, o kişi şu anda Allah katında da zalim oluyor bak muhtemelenler. Yani bir vakit namazı kasten kılmayan kişi, bak Allah katında zalim. Harama bakan kişi, Allah katında zalim muhtemelenler. İçki içen, Allah katında zalim. Dedikodu yapan, Allah katında zalim muhtemelenler. Çünkü bir peygamber bile baktığında, güneşleyince zalim olabiliyor. Yine Mevla Enbiya Seseyde de Yunus Aracısı hakkında. Mevla Fena Fenada fil zulümati. Fenada nida etti. Yalvardı. Acı acı ferat ediyor. Fil zulümati içerisinde. Zulümat, zulmetin çoğu. Yani zulmet, nurun zıttı. Karanlık anlamına geliyor. Yunus Aleyhisselam ne yaptı? Balın içinde gecenin karanlığında balın içinden yalvardı, vida etti. En yani şunu okudu. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntime zalimin. Hep bunu devam etti ama. Durmadan. Duman etti. Hatta melekler şaşırdılar. Melekler, göğde melekler. Ya Rabbi Yunus peygamberin tesbihata denizden geliyor, deniz altından geliyor Ya Rabbi. Ne oldu ona Ya Rabbi? Tabii, tabii. Velham buyurdu ki ona ben ceza alınan bir cezaevi hapishanesi. Balık. Yunus balığı. Yunus balığı yuttu onu. Neden acaba o balık yuttu? Başka yutmadı. Yunus balığının bir özelliği su alttan fazla kalanmaz. O materanda. yukarı çıkar. Ağzamıza gerekiyor der yani böyle. Yani solungaçı vardır o da. Denir solungaç. Hayvanların boynunda kırmızı bir yerde. Şey Bes var böyle. Balıklar suyu ağzını alırlar. Ağzından suyu ne yapar solungaça gider. Orada ne yapar? Oradaki oksijen oradan alınır, süzülür. Suyun fazlası tekrar denize fışkırtılır. Oksijen hücrene gider. Oksijen. Hatta oksijen Erimiş okusadır suda eksem okusadır böyle. Gazan değildir oradaki barca. Burada şimdi ne diyor Yunus Aleyhisselam? Anlamış şu La ilahe illa ente Ya Rabbi senden başka ilah yok. Bakın burada illallah demiyor, isimdir burada. Burada zamir geliyor. Muhatap zamiri. İlla ente ancak sensin. Tabi peygamber de Bir muhatap. Bir huzur makamında. Yani hiçbir tabanım yok. Onda kafet. Huzur makamında Ya Rabbi senden başka ilah yok. Uluhiyet sahibi yok senden başka. Sübhaneke Rabbim sen tesbih ederim. tenzi ederim. Her şeyi görürsün. Her şeyi bilirsin, her şeyi duyarsın, her şey gücün yeter. Sen böyleyken bak şimdi, sen böyleyken binli ben muhakkak ki kuntu oldum ben zalimin ben zalimlerden oldum ama Allah'ım yani ben sana sığınıyorum ya burada. kuntu men zalimi bak, bak burada iki yerde bir şey. Ya Rabbi senden başı ilah yok senden başka. Bah. İlla entem, sübhaneke. Senin tesbih-i Allah'ım. Yani sen her noksan sıfata münezzehsin Ya Rabbi. Her şey gücün yeter. Her şeyi bilirsin, her şey yaparsın Ya Rabbi. Sen böyleyken ben nefsime zulmettim, zalim oldum. Ne yaptı? Suçu neydi? Peygamber de kendisi kavmine uğraştı, yıllarca uğraştı. Ne bu da. Kırakta oluyor bu yer. Musul'a ya yakın bir yerde. Yıllarca çalıştı gece gündüz kavmiyle, toplumuyla böyle. Bir tek kişi iman gelme bak muhtemelen. Bir, bir peygamber bir peygamber, Yunus aleyhisselam. Bir peygamber kendisi ulazım olamadı ama bu suçtan dolayı. O makam çıkamadı kendisi, Resul makamında kendisi. Bir peygamber yıllarca çalıştı, durmadan, gece gündüz tarlada, bağda, evinde, gece, meydanda, toplu olduğu yere çıkar ortaya, hakareti orardı taşanırdı her şeyi bir sineği çekerdi, ağlayırsa yalvarırdı. Yıllarca kimse bana gelmedi. Bu ki Rabbim onlara haber ver, onlara azak verecek, şükür azak verecek onlara. Artık azak bulacaklar bunlar. Yusuf Aleyhisselam işte Allah'ın emrini beklemeden Artık bunlar adam olmazsa yani böyle artık öfkelendi. Gazaba geldi böyle. Allah için bir kızdı, bıraktı gitti onları. Ama bir peygamber, bir peygamber kör destreyle böyle oyunu orada oradan ayrılması gerek, Bet mahallinde ayrılması gerek peygamberlerin böyle. Kodif peygamberlik. Onun şimdi Mevla buyurdu? Vallahi Yunus balığına git bakalım benim bir kulum var şu anda. Onu götüreceksin bakalım. O dönemde üç tane büyük Yunus balığı varmış yer yüzünde, en büyüklerin azmanlarından. Üç tane Yunus balığı varmış. Bunlar birim benim görevi verdi. Git bakalım. Bir de Yunus balığının bir özelliği de insanlara yakın Yunus balığı. Yani gemileri takip eder, hatta akrobatik oyunları yapar Yunus balığı. insana kaçmaz Yunus balığınsa yakındır Yunus balığı. Özel yedi bak kendisinin. Veyhan Bir balığa git bakalım, ütüceksin. Tabi gemi giderken, gemi durdu. Böyle durdurur gemi, gemi gitmiyor. De dedi ki gemideki elemanlar, görevliler, sahipleri. Onların o günkü inancına göre, gemide bir kaçak köle var. Bunu bulalım, atalım denize, olan zaman biz gideriz. Kura sefer üst sefer tekrarlandı. Kureyus açsamına geldi, kaçak köle diye. O zaman kendisi de, evet kaçak köle benim, Rabbinen kaçtım ben dedi. Hatta kendi attı kendisini, denize attı kendisini. Adenin atıldığı gibi balık hemen yuttu devamında. Yuttu, yani balığın içinde hafif dönebiliyormuş o kadar. Arada bir balık yukarı çıkıyor, nefes alıyor, oksijen ok alıyor. alıyor. Yani, aç sus kendisi orada. Mevlamıza böyle yalvarınca, dua edince, ya bu da bir nevi tevbe anlamına gelir, tevbe edeceğine oldu. oldu? Affet Rabbim kendisini muhtemelenler. Balık onu attı, kıyı attı. Kıyı fazla. Şimdi demek ki, bizler de, bunu iki örnek verdim. Adem babamız Yunus Aleyhisselam. Demek ki bizler de, bir günah işediğimiz zaman, hemen Rabbimize dönsek, sen bizim Rabbimizsin. Sen bizi yarattın. Başka kapımız yok ya Rabbi. Pişman olduk. Ve böyle yalvarırsak Mevlam inşallah dünyayı bizi affeder. Bağışlar. bağışlar. Ne olur dünyaya bağışlanırsak mahşerde o konuda hesaba çekilmeyiz. Bakın. Yani gerçekten çok büyük bir bizim müjde bu. Yani muazzam fırsat bizim Fırsat böyle. Yani bir kimse bir günah işler. Evet bu günah bu. Yani günah biliyor ama işte Allah affetsin. Cık, olmaz. Günah işliği kişi günah devam ediyor. Ne olacak? Mahşerinde yerinde kul o günahdan dolayı hesaba çekilecek. Hesaba çekilecek. O günahın artık türüne göre, kuvvetine göre, o andaki günah işleyen kişinin de o günah işleyen aldığı bir de zevke göre ona göre kişi yıllarca dünya yılıyla, senesiyle kişi yıllarca Allah huzurunda iki büyüklüğün korkuyla hesaba çekilecek. Ama günde dünyada kolay mı? İnsan teybette mi Tam o siliniyor böyle. O siliniyor. Böyle. siliniyor. Kul oradan günah çekilmiyor. Namaz da gibi bir insanın üzerinde kazanamızı borcu varsa, kişi bunu tamamladı mı ne oluyor? Bunlar kişi tamamlar veya teybet eder ama. Ya Rabbim ben bu namazımı vakti kılamadım. Sen bana emrettiğin vakitte kılamadım. O da bir ilahi emirdir. Ya Rabbi bu kazaya kaldı ama şimdi bunları kılırmı ya Rabbi. Affet beni diye Allah yalvarır. Bir insan kaza ne olur? Hatta bir de siyah alıyor. Allah bakın bana, e, siyah oluyor. Yani bir kimse mesela bir gün namaz kılmamış, başka gün namaz kılmamış, sol dertlerine yazıldı. Sabah namazını kılmadı yazıldı Sol dertlerine. Eğer kısır namazını ne kadar siyah alacaksa, onu eşit oranda günah yazılıyor Şimdi bak. Eşit oranda günah yazılıyor. Öne baktığı olduğu önemizi yine kılmadı. Melek acıyor, üzülüyor. Yazmaya mecbur ama yazıyor teyandar. Aradan yıllar geçtiği camunda, mesela bir günlük, 15 günlük, bir aylık, bir yıllık, bizine kazanamızı var ki şu uyandı, gönlü uyandı, Rabbini tanıdı, evlasi inandı kol, döndi evlasisine, kaza başladı. İlk önce kazak kalan samazı kıldı. Melek ne yapıyor? Baymayas siliyor bunu böyle. Siliyor mu Bir de gönlündeki olan melek işi var. onun zaman kılmas kılma haramında. Gönlündeki ne kadar siliniyor? Karantegi oradan böyle. Sonra ne oluyor? Sadeki melek onun sevabı bilmiyor daşını bakın, Yani şuna bakın. Allah rahmetine bakın dedim böyle. Yani kul onun zamanda kılmamış. Vaktini geçirilmiş. Şimdi dünyada bir işte elektriklerden, sudan başka bir şeyden bir borcumuz olsun. Hatura ödemeyelim. Üzerine ceza biniyor muhtemelen böyle. Biniyor bakınız. Ama Allah böyle değil böyle şey. Kul vakti kılmamış. Onda günah eşlemiş. Ama kıl ne oluyor? Sol dertten günah siliniyor. Yani muazzam, korku, günahlar gidiyor orada, siliniyor. Tabii göremiyoruz. Ama görebilecek çıldırır o teremler. Siliniyor, gönldeki gidiyor, sağ deftere günah siyah yazılıyor. Şimdi kul mahşeye gelince bunlar orada görecek görecek o teremler. Namaz kılmayanların kendisi yok tabi, kim tanımış namazını? Namaz kılmayanların o namazın günahını görecek gözüne görüyor, bakıyor ki bir arkadaşı. Kardeşi, babası, oğlu, yeğeni. Kimse hesaba çekilir önünde. Kulum böyle soruyor. Ben sana emretmedim mi? Peygamber göndermedim mi? Kur'an göndermedim mi? Ülema sahabe bunu vermediler mi? Neyse namazını kılmadın namazını, şu gün namazını. Kul tabi sürptün, sürptün, muhtemelen. Pişman, nadim, çıldıracak. Öyle bir şey gelmiyor ama. Beyler buyuruyor ki meleklere, Koyma bakalım bunun günahını. Günahlar kapkara bir şekilde oraya konuyor. Şimdi bu kişiye bakacak ki eğer bu da mesela üzerinde iki senelik kadın namazı varmış zamanında ama kılmış. Eğer o iki senelik namazı kılmasaydım onda alacağım günah kuştu. Yani dengeyi bozacak namazı. Denge bozacak. Bizanda yayılacak. O da sistemicek muhteremler. Bir de üçüncü zulüm var. Allah'ın kullarına haksızlık etmek zulüm. Bu ne oluyor? Allah bunu affetmiyor, bağışlamıyor kul teb etse de. Bak kulağıma da. Kulakına geleceğe gelecek. Demek ki günah işleyen kişi günahından dönebilirse günahından dönebilirse gerek alkol, kumar, başka günahlar, gerek namazsızlık gibi günah olsa kul günahından dönse kazatını yaparsa tövbe ederse Allah'a tevkulu affediyor muhtemelenler. Affediyor. Kul ondan günaha mahşet çekilmeyecek. Hatta bakın Allah'ın rahmetine bakın. Yani ne kadar sonsuz meylamın rahmeti muhtemelen Yani bir sene bir kimse bir kimse yani Allah korusun 40 yıl alkolik etmiş 40 yıl alkolik almış 40 yıl alnı secik görmemiş, abdest namaz yok her gün alkolik içti kırk yıl ama nasip olmuş uyanmış bu önekenliğe geliyor ben ne yapıyorum çıldıracak hemen tövbe ediyor Ramazan bak bırakıyor. Tam güzel teb ediyor. Ağlıyor, sızlıyor, candan teb ediyor. Bakın lütfen. 40 yıllık günah silindi. Kişi ondan dolayı mahşerde hesaba çekilmeyecek. Bak, ne kadar kolay mı? Bak düşün böyle. 40 yıllık alkolün günahı, alkolün günahı hesaba çekilmeyecek. Kim çekilmez ama? Şöyle çekilebilir muhteremler. Alkol alan bir kimse eğer durumu fakirse, ekonomik gücü yoksa kimsenin, eğer işçinin çoluş ekmek parasını alkole verir de, evin ekmek getirmezse, o zaman burada kul hakkından çekilecek ama, kul hakkından bak, Burada çekilecek. Ama malı mülkü var, evini hijyenine getiriyor, içkide içmiş kendisi. Tevbe etmeden nasip olursa, Öyle gitme ölmesin o şekilde. Bakın ne kadar aldın rahmet sonsuz müellamin rahmeti ortada. Kul mahşere gelecek. Kırkı alkollü hesap çekilmeyecek orada. Ama kul hakkına gelince, gelince böyle bunu karışma bakınız. Ve zulmün layyet rukuhu. Allah'ın tek etmiyor. Ya Rabbi affet ben böyle yaptım ya Rabbi Frank kişiyi dövdüm, kırdım, dövdüm parasını aldım, şunu bunu yaptım hakaret ettim, affet Ya Rabbi, ben ben karışmayacağım falan, karışmayacağım falan. Hadis yok ermiş Allah, ben ayıden. Buyur Aliye Semadetleri. İttaki davetelim mazlumiyet, mazumun duasından sakının, mazumun dua, yani mazumun bed dua. Şimdi Arapçada bed dua diye bir şey yok Arapçada, dua duadır. Ama iyi ama kötüye, dua duadır. Aslında bed dua farşadır. Farşada bed kötü anlamına geliyor böyle. Mesela bed yani şansı kötü anlamına geliyor. İttika daveten mazlumu, mazlumun yani bedvasından sakının. Sakının. Sinemeye hakkahu. Çünkü bir mazlum, Dedim mazlum, zulme uğrayan kimse. Zalim isim farsikası ile zulüm edici eden kimse. Mazlum da zulüm edilen kimse mazlum deniyor Arapçada. Çünkü o Allah'tan hakkın istiyor. yapıyorlar, Ve Allah'a lenjemda hakkın hakkahu, Allah cezalıyor. Hak sebün hakkın Allah geniş göremez. Bak, demek ki bir mazlum, übören kimse el açıyor. Allahım bu bana böyle yaptı, şakımı avundan, bunu böyle, yap, bunu böyle yap, dua etim evvel, be dua ne oluyor Allah'tan hakkını istiyor muhtemelen eder. hakkını istiyor <gülüyor> zulmün tabi çeşitleri var hak sen hakkını vermemek işi ehline vermemek alada zulüm yapmak mesela işi çalıştı parasını vermedi yani vermedi ki vermedi. Hatta bir borçlu kimse gerek para almış gerek mara almış belli bir vakit için. Mesela ay başında işte ay 20'sinde bunu vereceğim diye almış kimse. Bu boşlu kimse ne yapacak? Elden geldiği kadar az içecek, az içecek, heçen şey kısacak. O gün borcunu muhteşememesi gerekiyor muhteşemde. Gerekiyor böyle şey. Hele bir kimsenin borcunu ödeme imkanı olduğu halde borcu ödemeyip de mesela parayı başka harcatsa oluyor? Bu da kul girmiş oluyor. Zürüm olmaktan böyle böyle. Zürüm oluyor böylece. Bir de emanet ehline vermek. Yani Mesela bir kimse bir işe girecek. Dedim ki bir cami olacak bir insan, bir kadro açmış bir camiye oraya imam lazım böyle, intan girecekler. Ne olacak? Buraya hangisi ehilse onun alınması buraya gerekiyor Her görev bunu gibidir böyle. Eğer adam kayırma, arka dayımayı böyle bu şeyler döndü mü duaflar? burada giriliyor muhtemelen böyle. Giriyor burada böylece. Yani bazı insanlar açı gözlük yaptım derler. İşte adamı vardı, dayısı vardı, parası vardır, pulu vardır. E, perde arkasından bir şerime çalışır. Yani bir nevi açı gözlük yapmaya kalkıştır. Ama ne oluyor? Kul burada giriyor muhtemelen de. Mekke mükreme feth olunduğu günü Mekke'ye iki kişi vardı, Kabe'ye gelenler. Biraz Abbas peygamberin amcası. O zemdin suyu işi ona aitti, zemdin kuyusu ona aitti, haşim ona aitti. Bir de kabilin anahtarı vardı ki, kabil anahtarı bu da Abdüdder oğullarından Osman bin Talay'a aitti bu da. Uzun yıllar berdeme etmiş böyle. Mekke Feth oldu bir günü Osman bin Talha Kabe'yi kapısını kilitledi ana tarihini aldı yüksek bir tarafta çıktı. Peygamber değil arsana dedi. Mekke Feth oldu. Peygamber pe pe pe pe pe pe geldi. Sordu. Nerede Abdü Derda? Şey Ebu Osman bin Talha nerede? Osman bin Talha ve arsana işte filan tarafta çıktı. Peygamberimize ki, Osman, anahtarı ver, anahtarı ver. Şöyle Peygamberimize, eğer senin Peygamber olduğunu bilsem verirdim. Ama inanmıyorum, sen Peygamber değil, yalancısın sen, vermem dedi. Peygamberimizin üstüne verildi. Osman, anahtarı bize getiriver, ver, teslim et, ver. üstse vermeyince, Haz Salih tarafa çıktı. Ver. Osman bin Talha'nın birilerini büktü. Hazreti Ali, büktü. Elinden anahtarı aldı. Aldı. Peygamber verdi. Peygamber kapıyı açtı. içeri girersiniz der. Osman bin Talha yıkıldı ama. Ki onlara göre Kabe anahtarı ecdattan gelen bir ananavi bir onların görevi bu. Onlar için en böyle kutsal bir görev. O, o, o, o güne göre de Kabe anahtarı elinden tabi zora alındı. E, gücü yetmiyor onda. Geri alınmıyor anahtarı alamıyor. Üzgün bir durumda. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tavaf ederken Cevabı Aleyhisselam geldi. Şu ayet getirdi bak muhterem şimdi. Nisa 58 ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allahi emrüküm Allah size emrediyor emaneti ehline. Emaneti helne ver. Hazreti Ali'ye geldi. Ya Muhammed'im, Habibim. İnna Allah'a emrüküm bak Vera. İnna Allah kesin Allah Teala diyor ki emaneti ehline verin. O o şey ehil olmuş bak. O adam mümin değil. Müslüman değil. O anda müşrik kendisi. Ama ona iyi bak. Peygamber'in sahabe derken hemen Osman'ın tarafta bir üzgün duruyor böyle. Bugün artı artık bitmiş durumda yıkılmış. Gitti. Ya Osman gel bakalım buraya. Geldi. Bak hakkında ayet geldi. Okudan peygam bu arada. Ve dedi ki peygamber'in bana bu şunu ilave etti. Anlatı Osman bin Talha'ya ver hem de ebedi yöne kalmak üzere. Kıyamete kadar kalmak üzere. Allah'ın hatırı dedi. Haliden taliden. Yani kıyamete kadar sana ait. Bundan sonra kıyamete kadar. Onun neşline geç yapıyor. O anda Osman bin Talha azel Müşriktü. İmana gelmemişti. O anda öyle bir hal oldu ki Osman bin Talha'da malevi hal. Aşk-ı resul, imanı hale geldi ki yoktu kendisi. Ya Muhammed. Şahit diyorum ki Allah bakıyla yoktur. Sen Allah'ın hak Resulullahsın sen dedi. İmana geldi muhtemelerde. İmana geldi o anda. Anahtar aldı. Peki anahtar kaldı mı ondan sonra şimdi? Ondan mı anahtar kaldı? Anahtarın hakkıydı. Anahtar verildi. Peygamber Efendimiz de fetih sonra Tabına peğin aldı Medine döndü. Resulullah Allah'ın Resulü Hatice Enbiye Azetleri Mekke'den ayrılınca Mekke'deki manevi atmosfer değişti ama Peygamber'in bulduğu hal o feyiz, ruhza, manevi feyiz tatlar haller tabi Mekke'de değişti. Osman bin Talha anahtar cebinde. Ama peygamberle gidince Mekke'de duramadı. Sıkıldı. Mekke sıktı. Anahtardan geçti. Kabe'den geçti. Mekke'den geçti. Anahtarı karışı şeybe vardı. Kendi oğlu yoktu. Kardeşi Şehbe vardı. Kardeşim şeybe Alsın şu anahtarı. Bu artık sende kalsın anahtar. Ben Resulullah'ın duramayacağım burada. Yanlış için yanımda veriyorum. Böyle böyle o kadar sevdi hale anahtarı Kabe'yi hepsen geçti Beyşehir Tebala. Akhir kadri şeybe'ye verdi ve şeybenin resinden halâ bu onrahtaki anahtar devamakta kadife Orada. Ayet-i devam ediyor ve alan buyuruyor: Ve izel hakem tüm beylen nasi." Bir de İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman yani hakimlik, kadık yaptığınız zamanlar tabi resmi olsun resmi olmasın. Mesela bir kimse çok şu arasında, akraba arasında, çevresinde bir konuda hüküm verebilir, verebilir. Burada Mevlam, hüküm ediyorum buyurmuyor mu? Bak, ayetinden bakın. Ve iza hakem tüm <gülüyor> beni nası? insan arasında ara buyurulucu olarak resmi gayri resmi e, hükmettiğiniz zaman böyle bir şey yapacaksınız yani entahkumu bil adli o zaman adalette hüküm verin mevla buyurdu, bu da farz deniler. bu çok oluyor ilk önce işte bir şey tartışıyorlar gelirler hakim o bakalım o, o da söylenir. Emen evet, yok, haklı haksız. Yok, yok muhtar. Sorumu ağır bak. Ağır sorumluluğu hakikate gelmişti böylece. İnna <tik> ayet <bir> devam ediyor. Allah Teala'mız ni'imma ni'imma. Aslında nime madır ma bu? İki mi beraber gelince mim şey idgam oluyor burada. İnna lillahi ni'imma yezkun bir. <şeydir> <tik> bir <şeydir> Allah sen ne güzel şey öğütürüm elham serebilirsin. Şimdi bir güzel ne yapacak muhteremler? Ben şahsen bir yerden giderken bir miras konusunda birini hakim yapmışlar. Yaşlı kimse, yani deneyimli derten, akıllı muhteretten, bunu anlaşanmışlar, yapmış hak yapmışlar. Baktım zavallı, dinden haber yok, konu haber yok, İslam hukukunun haber yok kafasına göre konuşuyor. Yanda gitti o Yanda gitti Allah korusun belacı. Ne yapacak? Bak, bizlere Maide 45. ayet-i kerimesinde: "Ve men lem bima enzelallahü, fe olâ'ıkum zâlimûn." Ve men lem kim ki hükmetmezse bima enzelallahü Aldan indirdiği hükümle konu hükmetmezse, ondan nedir? Onu zalimin, ondan zalimlerdir mevlabin Demek ki bir kimse bir konuda hüküm verecekse, mesela eden boşanmada, çalışmada, işte, güçte yapında neyse o konuda böyle. Hüküm vermekle alabilecek kişi Allah'ın hükmünü bilecek, konu hükmü bilecek, hüküm verecek. Bilmiyorsun ne yapacak bunu mu? Bunu anlamayacak Yine mevlam burada bu konuda bizlere veda kurdum fadilu. zaman da bu insan arasında adaletle konuşulmakta, ortan konuşulur, ortan konuşulur. Vele kane da kurba. Hatta biri en yakın akrabanız bile olsa konuşurken, hüküverirken vela buyuruyor, adaletli olmak. Yani bir taraf oğlun, baban, kardeşin en yakınıdır olduğu halde mesela örnek olarak günümüzde bir trafik kazası oldu. Biri kırmızı geçti. kırmışta da geçti. Kırmış da, geçti. Ama geçen araba kişinin yakını. Belki kişi araba içinde kendisi de. Oğlu şoför mesela diyorsanız da, kardeşinin işte, yakını birisi ama kırmızıya geçti. Tabii bir işliği de hakkı gibi geçerken çarptı. Ama göre yok bunu. İhtirabe geldi. Şimdi buna ne yapacak bakınız? Yani oğlu suçluysa bakınız, baba suçluysa ne yapacak orada? Vela diyor doğru söyleyin bakın bakın. bakın. "Veza kuytun konuşunuz zaman fıdilu adaletle konuşunuz." "Velev kanizak" Biri en yakız bile olsa hayır benim Bu da neyi görüyor? Kulak giriyor. Bu da bir zulüm oluyor müdreağniler. işte yalan şahitler. Yalan şahitler Korku bir zulüm, Korku bir zulüm. Zalim oluyor. Yalan şahitler böyle. Allah'ın emrine hikmetmeyenler Allah katında zalim oluyor. hadis şey okurmuş inşallah. Hadişer İtteku zulme. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Zulümden sakınınız. Halsızdan sakınınız. Haksızdan sakınınız. Mesela miras konusunda bu şekilde. Bunlar çok güzel. bu miras konusunda. Da. Bir kimse öldü mü ne yapar? Önce tabi bu konu geçmişten öncelerinde özetleyeyim. Önce bu kimsenin cenaze işi halledilir. Cenaze işi böyle. Ölen kişi önce bunu beşik olmalı böyle. Tabi kefeni, mezarı, tahtası buna yapılır böyle. Olmazsa ne yapılır? Borcu varsa, borcunun ırmalında. Üçüncüsü, vasiyeti varsa o yerine getirilir mevcut vasiyeti. Olmazsa ne olur? Taksim edelim. Bakın, taksim efendisi. Efendim işte, hanım, hamile gelmede, E doğumuna yakın, onu bekleyelim. Yok, yok, beklemem. Beklemez, beklemez, taksim edilir. Şimdi ne yapıyorlar? Genelde yani çoğunluk böyle böyle hatta ezici bir çoğunluk bu şekilde yapıyor ya, böylece kim malın üzerine oturuyorsa o buna karşı çıkıyor bu nedir hasıdır bu durum oluyor yani durum oluyor Allah katında yani her gün durum oluyor böylece adıcık işte adıcık görmüş Allah adıcık işte, buharay Müslümde bu arsa madetleri. Men zaleme kıydı şibrin. şibrin. Bir kimse bu arazide, arsada sınır meselesinde bir kimse bir karış karşıyana girerse zulmen hakkımı da elde. Ama tarlasına girdi, arsaya girdi, evine girdi. Bir kimse bir karış girerse karşı tarafa Tuvukağı min kat yerin altına kadar ya yani merkeze kadar aldı toprak demir gibi halka olacak o kişi buna takılacak kiremağaş ne yapacak bu bak kim tabi kaç milyar tondur bu ta dünyanın merkezine kadar ne kadar tabi yeni bir karışma bir tabi uzun uzunur tabi muhakkak yabanın demek ki. Yerin merkezine kadar o aldığı yer ağırlığı bir altın işte demir halka olacak, takılacak, kişi ne yapacak? Kişi o halkayı boyna takarak takarak maaşya gelecek. Tabi onunla maaşya durmada zor, fratı geçmek de çok zahmete bakın Yani Allah Teala meleğin kul hakkına karışmıyor ama o da bakın karışmıyor Mevlam. Hadis okurulmuşlar da hadis değil mi de, اَظَّلَمَتُوا وَاَعْوَانُهُمْ فِي النَّارِ اَظَّلَمَتُوا Zalimler, insanlara zulmedenler, edenler, baskı yapanlar, haksını vermeyenler, katsı yakını tanımayanlar, şunlar bunlar, yapanlar, ikinci yapanlar ve اَعْوَانُهُمْ onların yardımcıları, yakınları da finnar. Ateşe girecekler dermadır Allah azze ve Tabi dünyada hakkını helal o da oluyor muhteremler. Yani öyle buyur ya kim hakkı kum hakkı onu helal Peki bu zulüm edilen kimse Müslüman olmasa ne olacak? Hadisleri Ahmed bin Veli de ve bu yaralarda. İttikökü daimeten mazlum ih. Kıyametin resulü Mazlumun mazlumun ve duasan ve inkâne kafiren kafiri bile olsa bakın tehditler. Bakın, tamam. Savaş koşullarında tabi İslam hukukuna göre savaş var. öldürmekte de var tabi, nefsi müdafa da var, oteli müdafa da var, bunlar var. Ama bunun dışında. Bir kimse durur dururken bir gayrimüslime, bir kafire bile ki İslam'a saldırmıyor. İslam'a bir zararı yok onda. Öyle bir şey yokken bir insan bir kafir mesela malını aldı, vermedi, borçlandı, borcunu vermediği ona bir has yapmışsa buyur Aleyhisselam onun bedduasından kaçının ve enken kafiren kafir bile olsa onun bedduasından sakınınız. فَيْنَوْ لَيْسَدْ دُونَا حِجَابٍ Çünkü onun duasıyla ile kabul olması arasında bir engel yoktur. Bu yaptıranlar. Bir gün Peygamber Sosu şöyle buyurdu eshabına, Meclis-i Nebebi'de, sahabelerine. اُنْسُرْ اَحَاكَ zalimen. Em mazlumen. Onun sırrına yardım et, yardımcı ol. Ekha'ke kardeşine, din kardeşine. Zalimen em mazlumen. O din kardeşin ister o konumda zalim konumda olsun, durmadan isterse mazlum konumunda olsun bakın devamlar. E bakın tavsiyesine, emrine peygamberimiz. O süre ekha'ke din kardeşine yardım et. Zalimen, en mazlumen. Bir din kardeşin, tanı tanıma. Bir Müslüman kardeşin, bir zalim hükmünde olsun. Karşına zulüm ediyor, hakkını vermiyor, haksızlık ediyor, malını gasp ediyor, dövüyor, sövüyor neyse, onlara yardım et, mazluma da yardım et. İkisini de. Yardım et. İkisini de. Et. İkisini de. Fakat rejülün, dedi ki sahabeden birisi, Ya Resulallah, Ey Allah'ın Resulü, işte sahabenin birisi, en iza izâ kâne Tamam ya Resulallah. Din karışım mazlum olsa, ezilen, zulüm olsa ona yardım ederim ya Resulallah. Tamam. E reyze inkâne zalimen keyfe en suruhu Ama benim bir din karışım zalim, zulmediyor. Nasıl yardım edeyim ona? Yani zulümle ortak olayım ona öyle, Nasıl yapayım? Kâle. Nefşe buyurdu. temnehu mel'ez ona şöyle edersin zulüm yapması engel olursun bak bak, bak. temnehu onun zulmüne mani engel olursun fezalike tensuru bu da ondadır ona bir yardımdır bak yani bir insan mesela kavga ediyorlar dövecek birisini tekme tokat güçlü kuvveti de engel olmak bu ona yardım oluyor. Neden? Zulmü azalıyor, günah azalıyor. Maşallah sevecek bak bu törene bak, sevinecek Alacağı ve vereceği borçsu var, var, busu var. Demek ki mazlumun da yardım ve koruma gerekiyor. Zalime yardım gerekiyor. Onun zulmünü olmak gerekiyor. Bu konuşmaları işte, bir arada okuyayım inşallah muhteremler. Yine bununla ilgili Hadi canı Yani önümüzde çok günler var burada. Önümüzde çok günler böyle. Yani insan hayatı yani dünya hayatı, sınırlı değil insan hayatı. İnsan yani öldüğün bir şey bitmiyor. Defter kapanmıyor insan İnsan dünyanın suçlu olabilir dünya açısından. Halkın dostu olabilir. Kabur kalırız, suç doşyaları olabilir. İnsan dünyada öldü mü, kapanıyor. Evet. Öldü kesin mi? Rapor aldılar mı ölmüşler değil mi? Mı, ölmüş herhalde, değil mi? kapanıyor burada, bitiyor dünyada. Ama bir insan ölmek de kişinin dosyası da kapanmıyor ahiret yönünden. Defter yazılı burada. Eferci. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. O sözü. Benel abdi ve cenneti sebu akabatin. Kul ile cennet arasında yedi akabe var. Yedi akabe var. Akabe dar, tehlikeli, zor güç anlamına geliyor. Burada akabat geliyor. Bu akaberin çolu. Kul ile cennet arasında. Yani kul cennete giremiyor dünyadan. Neden arada? Yedi akabe. Yedi dar geçit var. İmtihan alanı var. Yedi. Yedi yer var. Böyle. Bunu aşamadan girilemiyor. Ehvenü ha el mevtü. Bu yedi akabenin tehlikeli kişidin en ehveni hafifi nedir? El mevtü ölümdür. Yani ölmeden ne girilemiyor. Önce ilk koşu ölmek şart. Ölmek şart. Biz söyleme, istemeyiz. Ama aslında yedi akabelerin biri geçiliyor aslında elimle beraber. Altı kalıyor aslında böyle. Ve'ez <gülüyor> abuha en zoru hangisi? Burada peygamber ikisini sayıyor. En kolayını, en güçlüsünü, çetini, zorluğunu. Ve'ez abuha en sabı, en çetin yani, en zoru nedir? Yani konuda girmesi olan engelle en zoru nedir? el-hukufu beyne yedi illahi ta'ala mahşerde Allah oturumda kulun dikilmesi kulunda. İnsanlar mahşerde Allah-u Teala'yı göremeyecekler muhtemelen. Bu bir. Göremeyecekler. Yalnız hey bilecek ki Allah ile beraber onda. Öyle bir yakın hale gelecek. Gönlünde, kalemde, böylece. Yani gözü göremeyecek ama her insan bilecek ki Müslüman olsun, kafir olsun. Herkese bilecek ki on Allah'ın huzurunda Allah kusama çekecek, kulunu bilecek, bunu bilecek. Ancak Allah Teala'yı görmek inşallah cennete nasip olacak mutlaka Yani kul cennete girince çünkü mahşede olan bir insana yine günahlar olabilir. Bunlar bir engel perde aslında bizlere. Bizlere. Demek ki kul ile cennet arasında yedi tane tehlikeli geçit var. Akabeleniyor bunlara. Bunlar aşılmadan cennete girilemiyor. En kolayı, en ehveni ölüm. Ölmek istiyorlar. En zor hangisi? Bahşelerinde Allah huzurunda vuku durmak. Allah dikili ayakta herkes Hemen Yoruldum oturacağım. Yok. İzdiham. Oturamazsın. Başa çık. Yanlayak beden çıplak. Beden çıplak. Hz. Ayşe Valimiz Peygamber sordu. Ya Resulullah. Ben utanırım orada çıplak olarak mahşerde. Utanırım orada. Peygamber şey buyurdu. Ya Ayşe yani Ayşe, o gün mahşer öyle gün ki, öyle gün ki, kimse kimseyi göremediği gibi insan kendinle farkında bile değil korkudan. Korkudan. Boğazam bir korku mahşerde. Devşet. Korkulu gün. Mevla buyuruyor, yevmün asirün. Yevmün çok güç bir gün. En zor gün o gün. En zor mahşer insanların geleceği oraya bağlı. Başhardır. Ya her şey orada var. Her şey orada. Kul utancından, pişmanlığından, yanığı külkenler hep. Derdinde kendi derdinde. Nefsi nefsi kimse oğlunu, kızını, ana baba kimse kimseyi görmüyor, kimse vermiyor. Hatta peygamberlerin bile bazıları nefsi nefsi bakmadı. bakmadan öyle bir gün böylece kul Mahşere aldan tikiyildi şimdi bak. İza terlaka el mazumiyne, biz zalimine. Yani burası şimdi yani burada. Kul mahşere geldi, su üfürüldü, tek bir canlı kalmadı. İnsan da geldi, cinler geldi, hayvanlar geldiler, ahirene milletler etabı şerdediler, kabadayi görüş muazzam yakıyor, melekler koşuyor olar. Cehennem infak ediyor, saçıyor. Sanki milyar bomba patlıyor. Cehennem bir anda infak ediyor, cehennem pat patlıyor, cehennem ateşini etrafa saçıyor. Herkesin nefsinin hepsi yanında herkesin. Korkuluyken اِذَا تَعَلَّكَ الْمَظُومِينَ بِزْظَالِمِينَ Nere adam işte orada? Herkesin de düşünüyor. Benim kimde hakkım var acaba? Kimde hakkım var? Sevap lazım ya. Kimse kimse vermiyor. Ne yapacak? Kimde benim hakkım var? koşaklar Bak izah-ı mazlum mazlumlar yapacaklar Kişiye böyle. 10 kişi, 20-50 kişi tabi yerine göre. Yakasından oradan yapışaklar. Hakkımı ver bakalım. Sen benim malımı aldın vermedin. Arsamı girdin. Miras hakkımı vermedin. Hakaret ettin. Gribetimi yaptın. Dövdün. işkence yaptın. Şunu yaptın bunu yaptın. Ee, öyle insan var ki Allah'a korkuttu. Emir boyutu böyle. 50-100 kişi, 1000 kişi gelecekler böyle şey. Zaten kişi çıldıracak korkusundan Sehab-ı ördü ördüp titrerken, onlara gelince işte yedi akabe var cennet arasında. En çiğdini, en zoru da, o an. Peygamber e buyurdu. Ve e, o an yani mahşerde alacaklılar, mazlumlar zalim yakası yapışacağı zaman topu etrafına Hakkım isterim der ettiler. Anneyi öz anneye yapışacak bak burada. Öz anne yapışacak. Öz o, yapışacak, böyle, ana, kızına, oğlu yapışacak bak burada. Böyle ona kızını, oğulunu yok yapar böyle. O da nefsini nefsi ev İşte bunun için inşallah dünyada kulakına çok kaşalanımdır haberle. Kulakına kaşalanımdır. Orta pişman olması için yine elimizden geldiği kadar burada helal etmeye çalışalım. Liyadele Fatiha.